Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyicilerimiz, dersimiz epey ara verildi. Akait dersine onun için biraz son derste iki saat kadar olmuş. Ondan dolayı nerede kaldık, nerede ettik biraz karıştırdık ama geriden bir toparlama yapmak suretiyle peygamberlik bahsine kadar inşallah bugün geleceğiz. Önümüzdeki haftaki derste Muhammedun Resulullah canibine geçeceğiz. Yani buraya kadar la ilahe illallah kelime-i tevhid kelime-i Tayyip'e'nin birinci bölümüyle ilgili. Yani allah Teala'nın zatından, sıfatlarından, fiillerinden bahsediliyordu. Bundan sonraki ders inşallah ara vermeden devam ederiz. Kısa kısa da olsa bereket devamdadır. Eftalül اَفْطَلُ الْاَمَالَ ve وَاِنْقَالِ az da olsa amellerin en faziletlisi en devamlı olandır. Bu itibarla kayıt dersleri devam etmek zorundayız. Ehl-i itikadını muhafaza bakımından daha nice okuyacağımız, okutacağımız kitaplar, dersler var. Hepsi yolda kaldık yani. Dua edin de işte sesimiz biraz güzeldi. Elhamdülillah biz de size e, gereken şekilde hizmete e, niyetliyiz. Allah niyetimizi tehkik etmeye muvaffak eylesin. Amin. İmam Gazali Hazretleri buyurdular ki Ve ennehu şüphesi Allah-u Teala el-mütefadzili fazilet ve lütuf sahibidir. Neyle bu lütfu yapıyor? Efendim bir halkı yaratarak ve'l-ihtira'i yoktan icat ederek eşsiz emsalsiz yaratarak davet teklifi kullanı mükellef tutarak şeriat göndererek namaz, abdest, oruç gusül, işte bütün bunlar e, Allah'ın bize e, üzerimize yüklediği mükellefiyetler, sorumluluklar. Bunlar hepsini e, Lütfu Kerem ile yapıyor. Ne aynı vücud? E, kendisine vacip olduğu için, bir şeyin e, mecburiyetinde kaldığı için veyahut da efendim yalnız kaldı da e, birilerini yaratayım da onlara da iş gördüreyim, yük taşıttırayım, bilmem yemek yaptırayım. Böyle bir şey aşağı yok. Yani bizi niye yarattı? Lütuf kerem keremiyle yokluktan varlığa çıkarttı. E niye bize şeriat gönderdi, din gönderdi, Kur'an gönderdi, Peygamber gönderdi sallâllâhu aleyhi ve sellem? E, helallar belirledi, haramlar belirledi. E hayvan, hayvanlardan bizi ayırmak için. Orman mahsulü müyüz yani? Ondan sonra e, bize cenneti kazandırmak için, öldürdükten sonra diriltmek için, dirilttikten sonra ebedî nimet mazhar etmek için. Yani bunlar hep bizim iyiliğimize, bizim kârımıza işliyor. Onun için allah Teala hiçbir şeyi zorundan yapmıyor. Vel mütetavvilu, tavlu ihsan, iyilik ve kerem sahibi bil in'ami, e, nimetler vererek, vel islahi, kullanın hallerini ıslah ederek, düzgün kılarak, düzelterek, bak ne yağmurlar yağdı bugünden beri. Duruyor duruyor yağıyor, duruyor duruyor yağıyor Allah. Nakıza bizi ıslah ediyor. İşle işimizi ıslah düzeltmek. Bak barajlar su bekliyor, kuyular su bekliyor, her yer su bekliyor, sarnışlar su bekliyor. Susuz nasıl hayat devam edecek? Hiçbir canlı yaşayamaz. Bu kadar yağdırıyor, ediyor. Devamlı nimet, devamlı ikram, devamlı ihsan. Allah. Yediriyor, içiriyor. Aklı akıl veriyor, anlayış veriyor. Ciğerimizi çalıştırıyor, böbreğimizi çalıştırıyor. E o kadar hasta olan da var. E imtihan? E, hasta olan da var, eceli gelen de var. Ama Verdiği nimetlere bakarsan sayamazsın. Sonsuz. Bu kadar nimetler içinde bir ufak hastalık adamın bütün hayatını mükedder ediyor. Tadını, keyfini kaçırıyor değil mi? E bir de devamlı olsa bela ne olacak? Bu kadar nimete azıcık bela veriyor. Nimetin kıymetini anlayalım diye. E bize hep inam ediyor. işlerimizi yoluna koyuyor. La lüzum. Bu lazım olduğu için değil. Yani e, kendisine bir şey dayatılmıyor. Hiç kimse onu bir şeye zorlayamaz. Felevu artık onun içindir. El-fadlu kerem ona aittir. vel ihsan iyilik yapmak ona aittir. Vel-ni'metü nimet vermek, ikram yapmak ona aittir. Vel-imtinânü lütufta bulunmak onun hakkıdır. E, ancak o yapar yani. Sana çay ikram eden, kimin suyuyla, kimin şekeriyle, kimin ateşiyle e, ne yarattıdan ne pişirdi de getirdi yani. Babasının evinde ne getirdi? Hepsi Allah'ın yarattığı, masnuattan, mahlukattan işte onu ona katıyor, karıştırıyor, oradan şeker koyuyor, bir de sana getiriyor. Onun için bütün ikramlar ancak Allah'a aittir. O zaman bütün hamdler ancak Allah'a mahsustur. Hamd neye mukabil yapılıyor? Nimete mukabil. Nimet Bütün iyilikler kimden? Ancak Allah-u O zaman elhamdülillah bütün hamdler kime mahsus? Ancak Allah'a mahsus. Ha bize de teşekkür edilme hakkımız var. Bir iyilik yapana teşekkür edilecek. Ama o iyiliği Allah'ın verdiği imkanlarla yaptı. Olsa da sebep olduğu için. Allah onu vasıta kıldığı için sebebiyet hakkından dolayı ona teşekkür ediyor. Ama şükür kime ait? Hamd kime ait? Bil asale, istihkar bunu hak eden kim ancak? allah Teala. Kim hak edebilir Allah'tan gayrı? Ben sana iyilik ettim. Sen nereden buldun o fırsatı da bana iyilik ettin? Onun için İzkâne çünkü Allah idikadıran Kudret sahibi alâ en Dökme hakkında Alâ ibadî kullarının başından aşağı Envâ al-azâb Türlü türlü azaplar, belalar başlarına dökebilirdi ve ebteliyum onları imtihan edebilirdi. Belaya düşürür kılabilirdi. Buna gücü yetiyordu. Bir duru bilalame vel ausab. Acıların çeşitleriyle, musibetlerin belaların çeşitleriyle, zorlukların zahmetlerin türlü türlüsüyle. Ya? E şimdi E velev Allah bunları yapsaydı da elbette olurdu mine onun tarafından bu. Adlen adaletin ta kendisi olur. Çünkü kimin malında kimin mülkünde tasarrufta bulunuyor. Zulüm nedir? Başkasının mülkünde tasarrufta bulunmak. E kendi mülkünde istediğini yapıyor. Bu elbette adalet olur. Böyle mi hani buna bu çirkin olmazdı ve zulmen zulüm olmazdı. Zulüm Allah'ın hiçbir fiiline zulüm diyemezsin. Yaratan o, yaşatan o, yediren o, içiren o, veren o, alan o, ilne lillâh mâhede ve alan Aldığı da Allah'ın, verdiği de Allah. Ha şimdi deprem oldu küçük altında. Kimi çocuklar vefat etti. Kimi çocuk kurtuldu. E, annesi vefat etti. E, üzüldük, çok üzülüyoruz. Ama şimdi Allah'ın yaptığı bir işe sen efendim adalesizlik ediyor diyebilir misin? Haşa. Allah zulüm yapıyor diyebilir misin? Haşa. ama kullarda buna sebebiyet veriyor. Allah Teala da sana akıl vermiş, fikir vermiş. Velen tulkubi yedikule tehlike. Elinizde tehlikeyken atmayın demiş. Ve hudurhu rakum tedbinizi alın sakının buyurmuş. Ne diyeyim mi? İşlerinizi sağlam yapın buyurmuş. Ve lakin insanlar işte maddi darlıklardan şundan, bundan. Bazı ev sahipleri de var. Çürük raporu vermişler binaya. <gülüyor> Şimdi yıkılan apartmanın birinin yöneticisi çıktı. Bir kadın eski yönetici haberlerde anlatıyor kadıncağız. E diyor ki ben diyor yöneticiydim ama bina çürük diye raporu oldu. İşte işte bunu güçlendirme yapalım mesela. Güçlendirme her zaman tutmaz da doğru biri yaparsa tutar belki. E güçlendirmeye işte para çıkacak masraf olacak diye. Bazı ev sahipleri Çünkü o da kiracı yani güçlendirmedeki çıkan maliyeti kiracıya yüklenemez. Bazı ev sahipleri kabul etti. Bazı ev sahipleri itiraz etti. Binamız sağlam dedi. Bilmem ne bilmem. E rapor var burada. Sen ne sağlam diyorsun. Ondan sonra ben de dedi onların yine para verecek hali yok kadının yönetici olmuş diye. Ben de dedi baktım ki bu vebale giremem. Bak akıllı kadın. Ben dedi yöneticilikten istifa ettim dedi. Öyle yapması lazım tabii ki yani. İstifa ettim dedi. Ama dedi o bazılarının dairesi itirazı üzerine? Ya sana Allah akıl vermiş, Kur'an indirmiş, Peygamber göndermiş. Yamuk duvarın altında yatmayın, oradan hızlı geçin buyuruyor ya. Tedbir almak, e, tehlikeye atılmamak farzdır ya. Kendi tehlikeye atmak bile bile haramdır. Ama tabii bu iş başlıyor belediyesinden, bakanlığa da gidiyor yani bunuçu. E şimdi Mevla ne yapsın? Ama şimdi Allahü Teala kimin eceli geldiyse onun canını almış, kime ne kadar ömür verdiyse onu yaşatmış, ondan sonra almış. Kimi üç senede ölür, kimi on senede, kimi 33'te, kimi 93'te, biz bilemeyiz. O o verdi yarattı onu, yoktan yarattı. Şimdi sen Allah'ın yaptığı işe, işte. Yavemin, zulümdür haşa haksızlık etti haşa diyebiliyor musun? Diyen zaten imansızdır yani. Allah adil-i mutlaktır. Erhamurrahim'in acıyanların en merhametlisidir. Altında kim bilir ne aslanlar yatıyor. Perdenin arka tarafını bilmiyoruz. Ama onun eceli gelmiş. Eceli gelmiş ama burada müteahhit mesul değil mi? Burada denetlemeyen belediye mesul değil mi? Burada bilmem hangi bakanlığa bağlıca bu mesul değil mi? E tabi mesul. Bak ayeti görüyor musun? Yarım satır yok. Yani bir satırın üçte biri kadar. Bütün meseleyi çözüyor. La yüselu amma yef'alu ve hum yüselun. Allah yaptığından sorulamaz, sorumlu tutulamaz. Yaratan o, yaşatan o, seni hiç yaratmasaydı ne diyecektin? Yaratsaydı, taş etseydin ne diyecektin? E, koyun etseydin ne diyecektin? Yani seni insan etti, akıl verdi, şu vermedi, e, tamam. Yaptığında mesul değil. Çünkü o Zulüm yapmaz. İnanallah ne aznı mı biz kaliteleriz? Zerre kadar haksızlık yapmak. Ve ümmüs elün ama kullar mesuldürler. Kullar sorulacak. E şimdi bir anne baba bir evi kiralarken bunu riskli mi bilmem ne bunu araştıracak. Bir müteahhit bina yaparken bu demir bunu ne kadar tutar? Ne kadar tutmaz? Tere kumu kullanacaksın? Deniz kumu kullanıyorsun. Bütün istiridjeler çıkıyor inşaatın içinde. Eline alanı ufak oluyor zaten yahu. E bu, bu müteahhit mesul bunu denetlemeyen belediye mesul veya çürük raporu vermiş e niye elektriğin suyunu kesmiyorsun kesersen millet çıkar çıkarsa da kurtulur orada da adam dükkan çalıştırır mı berberlik dişçilik yapar mı e kesmiyor elektriğin suyunu e benim yıkma hakkım yok e yıkma hakkın yok elektriğin suyunu kesme hakkın var e yıkma hakkı şeyde bakanlık de. bakanlık da mesul canım Biz mesul değil mi dedik yani şimdi? Kullar oradaki bürokrat, müdür, yardımcı, görev kim varsa ihmalden sorulur. Çok, çok büyük sorulur hem de. Öyle az bu sorulmaz. Orada insanın e, vefatı var. Canları ancak Allah alır. Allah alır ama Allah canını aldığından Allah soramaz ki niye onu öldürdün? Seni öldürsen edeceğin. Çünkü Mevla Teala Her yaptığını bir hikmetle yapıyor. Sen bazısını görürsün, bazısını göremezsin. Anladığın var, anlamadığın var. Bildiğin var, bilmediğin var. Bu işlerin kaza ve kaderin sıra ahirette zuhur eder. Ama sen burada sorumluluğu almışsın. Mesuliyet sende. Ama sen sağlam bina yaptın da 9 şiddetine, 10 şiddetini dayanacak şekilde yaptın. Bütün kurallara uydun. allah Teala fay hattını senin oradan geçirdi, Senin oraya on bir şiddetinde on iki şiddetine vurdurdu da senin evi özellikle yıktı da cık, ya burada tamam şimdi burada gelip müteahhite şuna buna e, ev sahibine kiracıya kimse bir şey demez. Yani Mevla Teala onlara niye burada oturdunuz sormaz. Niye burada oturttun insanları niye buraya kira verdin sormaz. Çünkü neden? Her şarta uygun yaparsın ama Allah'ın bir hikmetine binaendir, imtihan İmtihan hikmeti vardır. Şunu başka. Ama şu anda görülen o ki e, yanındaki yıkılmıyor da bu niye yıkılıyor? Fayatta altlarından geçmedi ki bunların. E, Demin bunların çürüklüğünden çarıklığından yıkıldı. Ha Burada kullar mesuldür. Anladın Ama allah Teala bütün kullarına belalar yağdıraydı. Şu anda yağmur yağdırdığı gibi ateş yağdırır kafamıza taş yağdıraydı. Biz çoktan hak etmiştik zaten yani hepimizin o kadar günahlarımız var ki. Hacısı hocası başta olmak üzere. Ben dahil dahil değil. Başta olmak üzere. Yani e, tabi ki günahkarız. Suçluyuz. Allah'ımıza karşı borçluyuz yani. Bize başımıza bela yadırsa adalet olacaktı. Allah yaptığı bir işe çirkin iş yaptı. Zulüm yaptı. Haşa haşa haşa. O, o mesul değil. Ama sen mesulsün. Sen sorumlusun yaptığın işlerden. Sebebiyet verdiğin işlerden. Bu ayrı bir şey. Ya şey mucizevi halkenk yeni. İşte zepeni süpür dünyanın üzerine 8 milyarı siler süpürür. Yeni mahnukat yaratır getirir. Ve ma'de alike alallahü aziz. Bu Allah'a zor bir şey diye gidiyor Kur'an. Sen kimden bahsediyorsun? Yaratıcıdan bahsediyorsun. Ondan sonra biz bu ayrı bir şey. Onun için eee bütün nimetler, bütün iyilikler Bütün hepsi Allah'ımızdandır Celle ve celle celaluhu Allah bize acıdığı için halk etmiş, Yaratmış kazanalım diye dünya ahiretimizi Mamur edelim diye ama biz nefsimize Uymuşuz şevetimize uymuşuz hırsımıza Uymuşuz tamamımıza uymuşuz Maddi menfaatımızı gözetmişiz Kendi karımıza bakmışız ee, Bazen kendi karımızı da bilmemişiz İşte ev sahibi orada hala oturup Yıkılıyor hani kiraya veren Zaten hepten e, bile bilesen Olan çürük raporu var nasıl o parayı Alıyorsun yiyorsun haram ya Haram ya o kiracıdan aldığın para ya. Bak şimdi gördü insanlar ya. Bu ne büyük bir mesuliyet sorumluluk. oldu. da kendi karını da bilmez. Bina sahibi kendi de oturuyor orada. Bir şey yok bir şey yok. E nasıl bir şey yok ha? Sana rapor vermiş adam. allah Teala akıl vermiş, ilim vermiş. Bu kadar hikmet öğretmiş. Bu insanlar bu kadar okul okumuşlar, diploma almışlar. Araştırmayı niye yapmış işte çıkartmış raporun senin. Niye her binaya dememiş de senin binana demiş Burada Allahu Teala efendim, tabii ki çürük binayı da tutmaya kadirdir. Onları da e, çökertmemeye kadirdir. Ama şimdi Allahu Teala bir kanun koymuş. E, e, sebepler alemindeyiz. Sebepler halde etmiş, yaratmış. Ve etbaha sebeba, ve etbaha sebeba diyor. Sebebe tabi oldu Zülkarneyn Aleyhisselam. Sebebe tabi olmadan, sebeplere tevessül etmeden e sen efendim Çürük iş yapıp da ondan sonra Allah'a tevekkül ettim oğlum ya. Ya klav ve ala Allah. Teveyim bağlayayım da mı Allah'a tevekkül edeyim, bağlamayayım da mı Allah'a tevekkül edeyim? Tevekkül nedir? Ya Resulullah dedi geldi sordu sahabe. Ne buyurdu? Kit deveni sağlam kazağa bağla, sonra Allah'a tevekkül et. Sağlam kazağa bağlasan da Allah korumazsa gelir biri çalar, öbürü keser, deve kazığı da söker, o kaçar gider. O tamam. ama sen sağlam kaza deveni bağla sonra Allah'a tevekkül et demiş. İslamiyet akılla mantıkla çözülebilecek yani tespit edilecek demiyorum. Akıl ve mantığın tespit edeceği bulacağı bir din değil ama aklın ve mantığın anlayabileceği bir din. Burada daha ne arıyorsun? Evet. Ve yusibe Allah-u Teala sevap vermeye e, kadirdir. İbadet okullarına, ala yaptıkları taat ibadet sağlamış sun Allah'le de Allah her işi sağlam yapan Allah. Köklerini nasıl sağlam yaptı? İkiliyim? Yerlerini nasıl sağlam yaptı? Hiç çözülüyor mu? Denizlerini nasıl sağlam yaptı? Taşıyor mu? Hepsi yerinde durur. Binlerce senedir. Sen yapıyorsun on senelik apartman çöktü gitti aşağı. Niye? İşini sağlam yapmıyorsun. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın buyuruyor hadis-i şerif. Allah'ımızın ahlakından biri neymiş? İşini sağlam yapmam. İtkan. Bütün bu alemler, gökler, yerler, dağlar, taşlar. O işini, her işini muhkem yapan, sağlam yapan Allah'ın sanatıdır diyor Kur'an. Kur'an söylüyor. Sana bir mesaj vermiyor mu bu? Demek ki sen o zaman işini sağlam yapsın ondan da sevap alırsın. Müteahhitlik yaptın. Ee, öbürü demirden çaldı, öbürü çimento'dan, öbürü kömürden, öbürü bilmemde. Sen de işini sağlam yaptın. Aynı mahalledesin, aynı fiyata satılıyor O da altı yüz bin lira, bu da altı yüz bin lira. O ama o adam maletti etti efendim dört yüz bin lira? Sen mal beş yüz bin lira, elli bin lira, yüz bin lira kar etme Allah bereket versin. Dairebaşı elli bin, yüz bin. Öbürü oradan çaldı, buradan kıstı iki yüz bin, üç yüz bin kar etti Ondan sonra millet devrildi aşağı. Şimdi günah var mı? E var. Peki öbürü eee malzemeden yani çalmadı, çırpmadı. Karından kendi karından feragat etti. Çünkü aynı mahallede, aynı mıntıkada, aynı metrekareye aynı fiyata satıyorsun. Tabutluk da olsa aynı fiyata gidiyor. Adam bir bilmek için dışının boyasına bakıyor, bilmem neyse bakıyor. Sağlam diye alıyor. Bak şimdi deprem olan yerde 800 binler, o yıkılan binalar var ya, değeri daire fiyatı 800 bin liraymış. 800 bin lira 700 bin lira vereceksin. ya bu burası bana mezar olsun diye içine gireceksin. Ya bu reva mı ya? ya onun için ibadet sade namaz abdest değil. Namaz ibadet, abdest ibadet, kuşli ibadet, oruç ibadet, hac zekat ibadet, sadaka hayır hasenat ibadet. Ama işini sağlam yapmak da ibadet. Aldığında, sattığında Müslüman'a fayda vermekte ibadet. şimdi orada işini sağlam yapıp da binası yıkılmayan, içinde sağlam sağlam oturan, öbürleri de hasar görenler ne olacak şimdi? Yıkılmadı, adam canını kurtardı ama evine giremiyor. Kaldı çadırlarda bu soğukta şimdi. Daha kaç ayda kalacak belli değil. O mesulü ettiğimi, bak benim bina yıkılmadı. E yıkılmadı da, e adam içine giremedikten sonra binaya ne lazım idi? Onun için ibadeti doğru düşünme Allah Teala kullarının yaptığı iyilikleri görüyor. Hayırları biliyor. İşini sağlam yapan vatandaşa efendim değil mi? Her türlü hizmet. Kendi para da kazansa o da ibadet. Yani para kazanıyor diye aşinlik o da bina yapıyor müteahhit bu da müteahhit. Ya müteahhitlikten adam daire yapıyor satıyor para kazanıyor. Böyle bir ibadet olur mu? Ama işte bak öbürünün yıkıldığını veya hasar aldığını gördüğün zaman bu işini sağlam ve düzgün yapanı Allah sevap verir mi? Verir. Çünkü neden? E buna günah yazdı mı şimdi bela? Katillik hatta cinayet günah. Ölenlerin sorumluluğuna girmek günah. Yazdım buna? E yazdı. E o zaman işini sağlam yapan da sevap yazıyor. Usturayı iki taraflı kesiyor. Tek taraflı kesmek ki. Allah'ın usturasından bahsediyorum yani. Berberin usturası tek taraflı keser. ayrı o. Demek ki Allah kullarını ibadetlerine karşı cevap veriyor. Veriyor ama mecbur mu? Değil. Diyakmül Kerem'i, ikram hükmünce cevel vadi söz verdiği için söz verdi ama sözü niye verdi abi? İman edip salih-i cennetler, nimetler, köşkler, saraylar, hurlar, gılmanlar, bütün Kur'an ayetleri bunlarla dolmuş taşıyor. Allah vaadine hulfetmez. Sözünü bozmaz. Vaadallah la hulfullah vaadahu. tamam. E peki bu sözü kim verditti ona? La bi hükmü lüzum. Allah bize şey mecbur oldu, zorlandı, teşvik için icabet etti. Kullarını çalıştıracaktı, bir iş yaptıracaktı. O işi yaptırmaya mecbur idi veyahut o menfaati temin etmek istiyordu, zorundaydı. Onun için lüzum etti. Lüzum edince de vaat etti. Hani nasıl ki adam şimdi bana rey verin diyor. Vaatları sıralıyor. Veyahut bilmem ne. O o mecbur. Bir vaat etmesi adamın rey verir mi? öbürü para söz vermese maaş söz vermese adam bir bir ay ırkat gibi çalışır mı ay sonunda maaş alacağını bilmese ne söz veriyor ona sözleşme yapıyor niye sözleşme yapıyor e işi kaldı ortada yoksa adam çalışmaz ki oraya sözleşme yapmadan Allah'ımızda böyle bir lüzum var mı gereklisinin var mı yok haşa niye söz verdi e Fazl Kerem'den ve istihkak bizim tarafımızdan istihkak var mı hak ettiğimiz bir şey var mı Şu kadar namaz kılınmış, şu kadar abdest aldım. Şunu yaptım. Sen de bana bu kadar sevap verecektin. Para gönderecektin. Şunu yapacaktın. Beni evlendirecektin. Bana çocuk verecektin. Niye çocuğum olmuyor? Yok çocuğum niye sakat ol? Altı yaşına geldi. Niye konuşmuyor? Bilmem ne bilmem ne. ne hak ettin de Allah'tan ne istihkak isteyeceksin? <gülüyor> İz la yecibu İz çünkü la yecibu vacip olmaz aleyh Allah. Füülün hiçbir şeyi yapmak. Muhtezile kafası yok. Muhtezile Allah kuluna en yarayan şeyi yapmak zorunda. Ne zorunda Allah ya? Ne sapık adamlar. O Cemil Kılıç'ta çıkmış. Hemen Mutezile kafasına dönmeden Müslümanlar düzelmez diyor. Allah Allah. Allah zorla bir şey vacip ediyor ya. Velayet-i tasarru düşünülemez bini Allah'tan zulmün. Allah tarafından hiçbir zulüm vakı olduğu düşünmek akla hayale getirilemez. velayet bu vacip olmaz lahadin. Hiçbir kimse için aleyhe Allah'ın hakkı. Hiçbir hak. Benim Allah'tan alacağım var. Ne demek alacağım var ya? Allah. O kadar kaza namazı kılmış kılmış bir de fazla da kılmış bir de demez mi ki? Ben iyi efendim bu kadar namaz kıldım 20 senede kazan vardı 30 senelik kıldım 10 senelik alacağım var. Ya bir şey diyeceğim sana şimdi allah Teala 20 senelik kazanı bırak bir günün bir vaktini bile kazaya bıraktığından 80 sene cehennem azabını hak ediyorsun. Hadi kazanı kılınca umulur ki o ceza kalkar umulur o da. Sana dese ki sen bunu niye vaktinde kılmadın? Rahat vaktinde kılana desek ki niye tadili erkana rahat etmedin? Niye, niye yanlış okudun? Niye, ya, ya, kıldığımız namazdan hangisi düzgün ya? allah Teala bu işi bir araştırsa, bir, bir teftişe soksa, vaktinde kılan, cemaatte kılan bile çoğu kurtulamazken, sen vaktini geçirmişsin, bir de kazaya bırakmışsın. Ondan sonra kazalarımı kıldım diye, ya zaten suç işlemişsin, cinayet işlemişsin. Çanağı kırmışsın, sütü dökmüşsün, döktüğün sütü temizledim diye, bir de para istiyorsun. Sen istiyorsun, e, zaten sütü döktün burayı, halıyı kirlettin, her tarafı batırdın. Ne kadar temizlesen, kırıkları yapıştırsan bile eskisi gibi olur mu? Kaza kılsan bile, sen ne kadar yalvarman lazım ki Allah ondan azap etmesin sana, e, kazaya bıraktığın için kabul etsin. Bu da yalvarman lazım, yakarman lazım. Bir de kalkmış diyor ki, kazanmadı, 30 kazan vardı, otuz seneli kıldım, on senede alacağı geçtim. Ya kimin Allah'tan ne alacağı var ya? Sen sapık mısın nesin? <gülüyor> Kimse için vacip olmaz aleyhi Allah'ın üzerine. Hakkın. Allah'tan alacağı. Allah'tan ha hakkın var, şuyum var. Haşa, haşa, haşa. Şimdi ve enne hakkavu. Şüphesiz Allah'ımızın hakkı ıı, hakları var bizden. Bizim üzerimizde hakları var. E, bütün haklar onun da. Bazısını farzlar kılmış. Mesela şimdi e, günde e, diyelim ki e, beş vakit namaz. Bunların farzlarını konuşuyoruz. Bunları mecbur etmiş. ramazan Şerif'te orucu mecbur etmiş, farz etmiş. yani Nisap miktarı malı olan nisap da çok arttı yani. Altının gramı 515'lere falan gittiği için e, tabi nisap eskisi gibi değil. O zaman 100 liraydı 150 liraydı falan. Şimdi böyle birkaç sene içinde gitti kaç? Dört misli, beş misli. Onun için hesap arttı tabii şimdi. Seksen bir gram altın veya doksan üç gram doksan üç gram altın bayağı bir şey oldu. <gülüyor> Az parol mu? Eskiden yani yirmi bin lira o olana falan ceket vacip oluyordu yani. Şimdi bayağı arttı yani şimdi. E, e, e, de, desene yani şimdi. Doksan e, üç gram desen yani şimdi efendim 50 bin, 50 bin liralara falan gitti. Ee, yani nisap biraz yükseliyor demek istiyorum. Ona göre tabii hesap edeceksin. yani 93 gram tabii şeyler. Ömer falan 81 gram diyen ulema da vardır ama e, orada fakirin hakkını düşünen 81'den hesap eder. Ama 93'ten yukarısı kesin yani 93'ü dolan. Onda şüphe yok. Şimdi Allah burada bu vefiyen valim hakkun. Ee, mallarında hak var diyor. Benim hakkım diyor yani. Allah Teala'nın maddi maldan alacak haklar teayin etmiş. Namazdan, abdestten, ibadetten, oruçtan her türlü haklar ter tertip etmiş. Teklif etmiş. Kullarını mükellef tutmuş, yüklemiş. Şüphesiz Allah'ın hakkı, fittaati, ibadetler hususunda kulları üzerinde hakkı ve cebe vacip oldu. Vacip oldu. Bu da farz oluyor. Yani kesinleşti. Alel halkı yarattığı mahlukat üzerine. Tabii mahlukat derken hayvanlar bundan... Mesul, insanlar mesul, cinler mesul, mükellef olaraktan. E tabi çocuklar mesul değil, aklı başına gelene kadar. Ondan sonra deliler mesul değil şimdi. Canlı ama insan ama deli. Ya, anladın mı sen? Komada bazı insanlar Alzheimer, mesul değil. 10 sene, 20 sene adam Alzheimer, kafası başında değil ki. Ne namazı kılcık. Ne kıldığından haberi var, ne kılmadığından. Anladın mı sen? Ondan sonra... bazılarının işte efendim senelerce yoğun bakımda kalan var ya. Mesela şimdi onun namaz geçti, zekat geçti, terettüp ettiğini ne anlayacak? Allah'ın ibadetler hususunda kullar üzerine hakları var. Bu haklar bütün mahlukat üzerine derken mükellefler kastediliyor burada. Yoksa koyun da mahluk. Yani ben de mahlukum yaratılmışım. Koyun da mahluk yaratılmış. inek de mahluk. Ama şimdi onlara E, tek, mükellefiyetler göndermemiş. Bize vacip oldu. Peki bu neyle vacip oldu şimdi? Burası çok önemli. Bir icabeyi Allah'ın vacip kılmasıyla. Allah farz kıldı. Peki Allah'ın farz kıldığını ben nereden anladım? Ben şimdilik Allah'la mı görüşüyorum haşa? Allah bana mı gözüktü haşa? E bu kadar Müslüman insan 8 milyar insan mesul mükellef ve imanı olmayan iman etmekle mükellef. İmanı olduktan sonra namazlı abdestle mükellef. Değil mi? E, efendim İmanın şartları, İslamın şartları. e Bunlar vacip oldu va ama ben bunu kafamdan mı çıkarttım? Veyahut hindi gibi düşünerek mi buldum, keşfettim? Veyahut bir heyet mi seçti insanlar? Bu heyet mi oturdular, düşürdüler, kurdular, kaldırdılar? Olmaz aşağı. Allah'ın bizde hakları var. Beş vakit namaz. Vakitleri ne zaman? Rekatları kaç rekat? İçinde ne okuyacaksın? Farzları Ne? İçindeki farzları ne dışındaki farzları ne abdesti kuştu dışında. Ece i̇şte kıyam, kıraat, rükû, secûd içinde mesela. E ne demeyecek bunların? E bunlar Allah'ın bizden alacağı hakkı bize bize vacip kılmış bunu, farz kılmış. Çünkü ben akıllıyım. Müslümanım. Müslüman olmasam namaz farz olmazdı. İman farz olurdu. Müslüman olmak farz olurdu. Müslüman olduğum için şimdi artık namaz, şu bu hepsi farz çünkü neden akıllıyım? Baygın değilim, komada değilim, Alzheimer değilim, deli değilim, bunak değilim mesela yani. şu anda namaz için tabi haiz değilim nifas değilim kadınlarda o da var mesela o anda namazla ilgili mükellefiyeti o an için o devrede kaldırıyor ama tabi sonra e, namazı kaza etmiyor ama Allah bağışlamış onu hibe etmiş orucu kaza diyor mesela tamam herkesin durumuna göre kendine göre üzerinde farzlar var ama bu farzlar neye göre bize bu haklar terettüp etti bir icabihi Allah'ın farz kılmasıyla peki Allah'ın farz kılmasıyla Ee, bize farz oldu da biz bunu nereden öğrendik abi Ala lisan-ı i peygamberlerinin dilleriyle lisanıyla. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. Her ümmete peygamber gönderdi. ve külli kavmin hat. Her kavim için hidayatçi rehber gönderdi. Fetret devrindekiler müstesna. Fetret devrindekilerle ilgili Necatül Valide'in, bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, anne babası da fetret değil olduğu için, anne babasının azaptan kurtulduğuna dair çok kıymetli mevlid münasebetiyle adamımız olan eser çıktı. Bunda öyle ilimler var ki aklınız beyniniz açılır yani. Çok ayet hadis var, çok ilim var. Bunu okuyun. Orada fetret devle ilgili konuları göreceksiniz. Bu konulara da temas ediyor. Şimdi... Ee, Bu peygamberler vasıtasıyla şimdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem babasına peygamber gelmedi ki en son gelen peygamber İsa aleyhisselam. İsa aleyhisselam da İsrail oğullarına gönderildi. Eski peygamberler kahine ne büyük kendi kavmine gönderiliyordu ve bu ben bütün insanlığa gönderildim sadece. Geçmiş peygamber kavmine gel İsa aleyhisselam'ın döneminde bile olsalar Mekke'deki Kureyş İsa aleyhisselam'ın vahine ile mükellef değil. Yani İsa Aleyhisselam onlara gelip tebliğ etmemiş. Onlar da onu görmemiş. Yani onun döneminde olan Resulullah'ın dedeleri ataları da var. İbrahim Aleyhisselam'dan kalma hanife ettiğini üzere ettiler ama İsa Aleyhisselam'a iman edip tabi olmadılar. E çünkü ulaşmadılar, kavuşmadılar. Bir de onların mükellefiyeti kavmine mahsus idi. Bütün alemlere gönderilmek Efendimiz sallallahu aleyhi ve e mahsus. Onun için e, peygamber göndermiş. E şimdi bize peygamber gelmedi ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görmedim. Öyle olmaz. kıyamet gününe kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göndermiş. Şimdi o ne yapmış? Sahabesine tebliğ etmiş. Sahabesi ne yapmış? Tabi'ine tebliğ etmiş. Onlar tebe tebe tebe tebliğ etmiş. Bize kadar bu dinin farzları, vacipleri, mükellefetleri, helalları, haramları, emirleri, yasakları gelmiş mi? Gelmiş. Şu anda bile birine bunlar ulaşmamışsa o da fetret hükmüne girer. Hiç ulaşmamış. İmkan bulamamış, ulaşmamış yani. Ama vakti var, imkanı var. ...her şey ortada girip girmemiş... ...incelememiş. O mesul olur. Ama adam imkan bulamamış... ...şimdi Afrika'da, şurada, burada, dünyada, nerelerin... ...ne insanlar var. Ne zorluklar altına... Ne ...kafasını kaldıramıyor ki adam. Nereden vahiyin, davet te ve tebliğin... ...hikmetlerine vakıf olsun. Yani şimdi bile... ...bu durumda insanlar var dünyada. Yok diyemeyiz yani. İmkanı olanla olmayan bir değil. allah Teala bilmiyor mu hangi kulunun... ...eline imkan geçti de... E, tebliğe kulağına vurdu da incelemedi falan. veya da sırt arkası etti. ya inceledi, beğenmedi. Ne billah Bile bile inkar etti. E şimdi bunları Mevla görüyor. O bizim işimiz değil. Her kul hakkında onun kendine özel muamelesi var. Ona verdiği imkanlar nispetinde. La yükelifullahu nefse. Allah hiçbir nefse vermediği imkanı sormaz. Ve vermediğiyle de mükellef tutmaz buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. La bi mücerradil akli E kardeşim herkesin aklı var fikri var. Adam e, gavur olmayı bilmiş veya şunu bilmiş aklını çalıştırmış kafasıyla şunu bulmuş bunu keşfetmiş yemeği bilmiş içmeyi bilmiş evlenmeyi bilmiş doğmayı bilmiş doğurmayı bilmiş. E Niye namaz abdesti bilmemiş? Ya kardeşim Allahü Teala buyuruyor ki ben size akıl verdim ama Gönderdiğin Peygamberin şeriatı, Kur'an'ı, kitabı neyse anlamanız için. Yoksa sen beş vakit, namazın beş vakit olduğunu, sabah namazın farzın iki rekat olduğunu, akşamın üç rekat olduğunu, içinde Fatih okuyacağını, sure okuyacağını, surenin Kur'an'dan ayet olduğunu, ayetin kendin çözeceksin, bulacaksın falan. Ya peygamber gelmeden bunlar düşünülecek şeyler mi? Onun için sade akıl yeterli değil. Akıl hüccettir, delildir. Yani Allah ondan adamı mesul tutar. Çünkü akılsızı mesul tutmuyor. Akıllıyı mesul tutuyor. Niye? Sana akıl verdim. Ama şey aklın yanında nakil vermediyse, ayet-hadis göndermediyse, peygamberin davet ve tebliğe ulaşmadıysa o vakit mesul değil. O zaman ne oluyor? Akıl hüccettir ama hücceti baliğa değil. Hücceti baliğa ne demek? Delil olmakta, mazereti ortadan kaldırmakta sonradıya ulaşmış hüccet. O peygamberlerin birisiyle gönderilmesiyle ancak bize onların davetin ulaşmasıyla ancak devreye giriyor. Yoksa sade akıllı ben ben şimdi Kur'an duymadım, hadis duymadım, hiçbir şey duymadım. Çok da akıllı biriyim. E ben nasıl bu İslamiyet'in farzını vacibini kendi aklımla çözebilirim ki? Bunu kim diyebilir? Dolayısıyla e, ibadetin vacib olması. Mün'im Teala'ya şükrün. Yani Allah nimet veriyor diye ona şükretmemiz lazım. Bu şükrü neyle yapacağız? Takla mı atacağız? Kendimizi mi asacağız? Paran, e, efendim e, kafamız yere, ayaklarımızı yukarı mı kaldıracağız? Yani bu nasıl oluyor? Namazdan oluyor, abdestden oluyor. Yani bu nasıl bir şeydi Bu namaz nasıl kılınıyor yani? Evet, bunlar e, masiyet haram şimdi yani. İçki haram, kumar haram, zine haram, faiz haram. Şimdi bunlar haramiyetin nasıl bilecek adam? Bunlar şeruidir, akli değildir. Ne demek? Akıl bunları şeriat geldikten sonra, din geldikten sonra, ayet hadis geldikten sonra, davet tebliğ ulaştıktan sonra akıl da varsa, yoksa yine mesul değil deli. Deli içki içmiş Allah ona sormaz ki. Ne bulduğu şey içiyor zaten. Akıllıya sorar. Onun için e, bunların e, gelmesinden evvel akıl bunları kendi çözemez. Onun için akli değil diyor. Şeruidir ne demek? Naklidir yani. Peygamber gönderilip hadis gelmekle ancak anlaşılır. Tespit bakımından. Ama akıl da bunu ne yapar? Sana akıl verirse anlarsın. Akıl vermediyse Allah da mesul tutmaz. Ama mutezile böyle demiyor tabii yani. O mutezile aklı hakem tayin ediyor. Ee, yani işte efendim e, e, akıl iyiyi de anlayacak kötüyü de anlayacak ya akıl iyi kötü nasıl anlayacak kardeşim ya yani iyi kötüyü anlar da farzı vacibi helalı haramı tespit edemez normal bir akıl bir şeyin iyi bir kötü zulmün kötü bir şey olduğunu adamı dövmenin kötü bir şey olduğunu öbürü efendim adama bir ekmek yemek vermenin iyi bir şey olduğunu bunu mantık aklen bende de anlar anlarım hiç hayat arış gelmese yani ama o ayrı bir şey e şimdi içki meselesi e geçmiş ümmetlerde caiz olan ümmet var Serbest edilmiş ümmet var. Adem Aleyhisselam'dan beri iki haram hiç edilmemiş. Birisi riba, birisi zina. Yani birisi faiz, birisi zina. Onun dışında ümmetlere göre değişen iş var. İsrail oğullarına, efendim iç yağlarını haramdır. E bizde iç yağ nasıl? Benim torun Alya, maşallah diyelim, lüp, lüp iç yağ yutuyor. Nasıl iç yağı? Allah Allah, ben iç yağı yiyemeyim. ya Etin yağını yiyor böyle acayip. Maşallah yavruma. Yani misal, E şimdi yani bizim ümmette o, o bizim helal. Herkesin belki midesi kaldırmaz ama helal. Eva, e Yahudilere ne diyor Kur'an? Haramnalim şuhum ma iç yağlarını haram etmiştin diyor. E şimdi bunu akıl, şimdi iç yağ iç yağ kötü bir şey değil ki. <gülüyor> Hele bir de lahana ezmesini bir de iç yağ biraz katmasan hiç tat olmuyor mesela. Değil mi? Lahan ezmesi vardır. Siz bilmiyorsunuz bizim memleketlerin işleri. E sen şimdi bunun haram mıdır, helal mıdır? Bunun şimdi zararlı bir şeysi gözükmüyor. Niye haram olsun? Ama yahu diye haram ettim diyor. E şimdi anladın mı? Kur'an'da geçiyor bu. Demek ki bir şeyin herkesin ortalama bir kafayla anladığı iyilik kötülüğü konuşmuyoruz. Helal haram meselesi mi konuşuyoruz? He? Adem asem zamanında kendisiyle doğan ikizini almak haram idi. Kardeşiyle doğan ikisini e, almak helal idi. Havva annemiz kırk batında e, 80 çocuk doğurdu. Hepsi de erkek kişi. Kendisiyle aynı rahimde yani aynı rahimde değil. Hepsi aynı rahimde. Aynı dönemde olanla evlenemiyor. E şimdi şu anda bu haram değil mi? Haram. Süt kardeşinde bile haram. Hiç ananın rahminde birleşmeniz yok. Aynı ananın karnında hiç durduğunuz yok. Ama sütten dolayı ne haram. Anladın mı sen? Ama o vakit o, o helal idi. Şimdi sen burada neyin helal, neyin haramadığı nasıl tespit edeceksin? Anladın mı? Şimdi teyzenle evlenmek haram. Teyzenin kızıyla helal. Üzümün şirası helal. Alkolleşince şarapınca haram. Aynı madde biraz. Aynı ham madde. E dolayısıyla sen burada helal haram meselesini aklınla tespit edemezsin. ama aklım varsa Allah'ın hadisi gelince peygamberin bu fetva sallallahu aleyhi ve sellem gelince onu anlayıp bana edersin akılsız onu da yapamaz anladın mı sen şimdi demek ki bütün kıbleye dönenler mutezilesi de şiası da rahfızı da haricisi de, hepsi diyor ki Allah'a inanmak farzdır Allah'a inkar etmek haramdır e tamam tamam ama bu hangi yolla vacip oluyor akılla mı nakille mi yani Akılla dersen ayet hadis duymadan peygamber gelmeden de madem aklın var Allah'ı bulmak zorundasın. E bir de üstüne namazı abdesi bilmek zor. Nasıl namazı abdesi bilmek zorunda ya? Nasıl bilecek akıl? Bu kafadan bulunacak bir şey mi ya sabah namazı? Niye iki rekatta öğlen farzı dört teker? Nasıl tespit edecek bunu kendi kafasından? 13'ün için e, burada tabii ne fark eder yani en niyatinde bunu ayet hadis gelmeyen bunu yapamaz ki. Yapamay yapması mümkün değil. Mümkün değilce de bunu ya öyle ya öyle. Ne fark eder ki? En rahat ne? Bunu yapamayacak bu adam. Bilmediği için falan. Burada semere-i filaf nerede zuhur ediyor? Yani bu ihtilafın meyvesi ürünü ne? Neticede ne çıkıyor? Netice şu. Hiç davet tebliğ ulaşmamış. Yani peygamber gelmemiş. O peygamberin veya varisi vekili neyse işte dinin tebli ulaşmamış. Bir adam. Dolayısıyla bu da Allah'a inanamamış. Yani beni yaratan bir Allah var diye bir Allah e zaten namaz abdesti nereden bilecek onu bilemez de yani yaratıcı var beni yaratan bir Allah var ona da iman edememiş. Ve böylece de kendisine davet tebliğ ulaşmadan da ölmüş. Mazur mudur mesul müdür? Yani Allah ona ben sana peygamberim elçilerim davetçilerim gelmedi diye mazur mu tutar onu? Yoksa mesul tutup cehenneme mi atar? Burada sunansız e, dedi yer. Mesele buradan çıkıyor. Şimdi burada e, ehli sünnet biz size ehli sünneti anlatayım şimdi göbürlerini boş ver. Ehli sünnetin görüşü nedir? Diyorlar ki akıl bazı şeylerin güzel olduğunu, çirkin olduğunu, bazı şeylerin, bazı şeylerin ne demek istedim işte? Bir adama E, zincire bağlayıp dayak atmak kötü bir şey bunu ben anlarım aklımdan. Bir adama da ikram etmek, yemek vermek iyi bir şey. Ya bu, bu, bunda ayet adetsel hücum yok. Ha sevapları nedir falan onda ayet adetsel hücum var. Ben ne bileyim sevabını kime ne kadar. Ama güzel iyi bunu bazı şeylerin güzelliğini çirkinliğini akılanlar. Ama bununla hiçbir şey vacib olmaz. Hiçbir şey de haram olmaz. Aklıma göre bu iş güzel onun için farz olsun. Mantığıma göre, aklıma göre bu kötü bir şey onun için haramdır. Ya şimdi burada e, bu, bir şeyin farz olması, haram olması Allah katındaki hüküm senin aklının onu güzel bulmasıyla, çirkin bulmasıyla değildir. Akıl şer'ata tabidir. Ne demek şer'ata tabidir? Şeriatın haram dediğini haram olduğunu anlar, helal dediğini helal olduğunu anlar ve uygular. Aklı olmayan uygulayamaz. Akıl naklet habilir şerata ayete hadise peygamber göndermesine bağlıdır anladın mı? Ama muhtesil diyor ki evvendiğim aklıyla iman etmesi de farz hiç peygamber duymasada kitap keg duymasa, duymasada ayet duymasada Allah bilmesi lazım şükretmesi lazım ondan sonra kendi kendi hükümler tespit edecek ya sen bir de bunlar akılcı akılcı da tam akılsız tam akılsız akla bu kadar yükü nasıl vuruyorsun ya? Zerre kadar usturanın ağzını sürülecek kadar aklın olsa akla bu kadar yükü vurmazsın. Bir de mesut tutuşsun adamı aklı var diye. E, hiçbir şey duymamış yani. hadis yok. Gelmemiş yani o zaman diyelim. Birine ulaşmamış. Yaşariler, maturidiler aralarında bazı farklar olmakla beraber. Ee, nasıl ki kulak işittiğini anlamaya bir alettir. Kulak alettir. Duymasa akıl ne anlayacak? Adam burada konuşuyor. Ben burada bir saattir konuşuyorum. Senin kulağın duymasa istediğin kadar akıllı olsan e bunları anlayamazsın ki kulak ve vasıta bu çalışmıyorsa akıl, akıl hükümsüz kalıyor. Dolayısıyla mesmuatı duyulabilen şeyleri marifeti için anlamak için kulak lazım. Kulak yetmiyor. Deli de duyuyor. O zaman kulak yetmiyor. Orada da akıl lazım. E demek sebeplerle Devreye giriyor. Bazı şeyler güzel, bazı şeyler çirkin. Bunları akıl makulatı anlamaya yani anlaşılabilir şeyleri anlamaya bir vasıtadır, alettir, sebeptir. Anladın mı sen? Ondan sonra efendim. Ee, ama ee, şimdi maturicil eşariyle şu fark var. Eşari diyor ki akılla aklı var diye bir adama hiçbir şey farz olmaz Aklı var diye bir adama hiçbir şey haram olmaz. Neden? Helal haramın ayetle hadisle peygamber varsa ona ulaşması lazım. Yoksa akıl bunu kendime söz etmez. Maturide şu fark var. Maturide diyor ki bazı şeyleri aklı olan kendine gerekli olduğunu farz olduğunu anlar. Bazı şeylerin de yasak olduğunu zulüm gibi eziyet gibi Sen demin dedim. Bunu akıl da anlatıyor. Şimdi burada böyle bir fark var. E şimdi e, İmam Ebu Hanife radıyallahu Allah'tan da bu rivayet var. Mesela şöyle diyor. Aklı olanın Allah'a yaratıcıya inanması vacip. Farz. Ama bu yaratıcının ne diyeyim sana? E, i̇sminin Allah olduğu, Rahman olduğu, Rahim olduğu sıfatı e, falan. Bunlar değil. Bunlar değil. Ama bir insan... Ee, kendi yaratılışına bakacak, gökleri görüyor, yeri görüyor, kendi yaratığını görüyor, Allah'ın diğer yarattıklarını görüyor. Beni bir yaratan var. Hani ismini böyle işte Allahu Teala Celle Celaluhu falan bunlar istilattır. Bunları nereden bilecek? Ama beni bir yaratan var şeklinde akıllı olan hepten çocukken böyle küçük yaşlarda ölen değil de aklı çalışan, karını zararını anlayan birinin beni bir yaratan var diye anlaması vaciptir demiş İmam-ı Azam. Maturidi'de bu fark var. Mesela Eşari'ye göre bu da vacip değil. Eşari değil sünnet ama. Ya bazı insanın akılları da yetmiyor hakikaten ya. şu ediyor zaruretler içerisinde falan. Yani davet tebliği ulaşmayınca çözemez ya. Ama İmam-ı Azam demiş yaratıcısının varlığını beni bir yaratan var. Ben kendi kendim olmadım. Mantar mantar bile kendi kendine olmuyor. E benim toprak olmadan, su olmadan, hava olmadan. Hani mantar gibi kendi biten diyor. Kendi biten de yani sen tohumunu atmadığından öyle diyorsun. Yoksa onu yine yaratan Allah Teala kendi kendine mi oldu o da? Yani diyor i̇mam Azam Efendimiz'den böyle bir rivat var. Allah hiçbir Rasul göndermese e, de e, yaratılanların, akıllı olanların akıllarıyla Allah'ı tanımaları, yani isim olarak Allah bilmeseler de bir yaratıcı olduğunu bilmeleri farzdır e, diyor. Ama şeriat hükümlerinde namaz bilmiyor abdest bilmiyor o mazurdur. Ne zamana kadar ayette hadiste o seni yaratan Allah'ın elçisi geldi. Al da sana şunları o seni yaratan nimetine şükür için şunları şunları sana e, vazhetti teklif etti mükellef tuttu seni şeriat olarak tayin etti. Burada değinceye kadar bu ulaşıncaya kadar şeriatta mazur yani hükümlerde fıkıhlarda amellerde mazurdur diyor. Onun için Şeyh Mansur Maturiz'de de bu görüş var. Yani Sabi akıllı bir çocuk Allah'ı bilmesi lazım. Yani akıllı çocuk Sabi derken yani hepten şey değil yani 3 yaşındayız demiyoruz. Ama şu anda 3 yaşındaki çocuklar neler söylüyor? Bak Ayda bebek yavrumuz ne dedi? Ne istiyorsun dediler? Köfte hayran dedi yani. İşte 3 yaşında. Ha, köfte hayran diyor. E şimdi ama bu çocuğun Allah'ı bilmesini tanıması lazım. Bu kadar hepten Sabi Sibyan 3 yaşına indirmiyoruz da. Hani böyle sekiz, yedi, sekiz yaşlarında şu andakiler eskinin otuz yaşındakine kadar internetten her şeyi seyretmişler yani. Şu anda üç yaşından bir şey seyretme, anaları yemek yedireyim diye, susturayım diye dayatıyor, video açıyor, bebek videosu, bilmem ne videosu. Üç yaşındakiler alameti kübra olmuş yani şu anda. E demek ki aklı kesen yani. Bazı çocuğun beş yaşında aklı kesettiğine öbürü dokuz yaşında o kadar kafası çalışmaz, o da ayrı bir şey. Her çocuğunda kendine göre. Ergenlik biler insana göre, çocuğa göre değişiyor. Allaha bilmesi lazım. İmam Maturidi de böyle demiş. Fakat şeriat hükümlerinde ittifak var. Yani abdest, kusül, namaz, oruç, hat, zekat, faiz haram, zina haram, içki haram, kumar haram falan. Bunlar da ehli sünnet ittifak ediyor ki peygamber ayet, hadis, nakil, davet, tebliğ gelmeden bunlardan Allah kulunu mazur tutar, mesul tutmaz, azap yok. Ama yaratanı bilme meselesi. Eşari diyor ki yaratanı da bilemez. Benim bir yaratan var. Onun da bilmesi farz değil. Bilirse ne hala diyor. Ama işte burada ee, ne diyeyimse işte, bu Necatül Valide'nin anne babasının kurtuluşunda İmam-ı Azam'ın rivatinin manasını da İbn-i Humam Hazretleri açıklamış. Bukhara Meşayih'i İmam-ı Azam'ın bu görüşünü şer etmişler. Bukhara'da onlar da maturidi el-i sünnet. Son görüş şuna bağlamışlar. Bu kitapta çok deliller var. Çok. Necat-ül Valide. Resulullah s.a. hatırı için. Anne babasının kurtuluşunun müjdesi için. Anne babasının şefaatine nail olmak için. Okuyalım. Okutalım. insanları haberdar edelim. Birinci cildi çıktı. Seni ikinci cildi inşallah. Bu konu çok işleniyor. Zaten birinci bölüm bakın eee Efendim, üçüncü bölünmüş. Üçüncü bölüm, doksan birinci sayfada. Fethet ehlinin kimler olduğu? Kime fethet ehli denir? Fethet ehlinin ahirette azap olunmayacağı. Birinci bab, fetret kelimesinin lukat ve istilah manaları. Fethet ehlinin kimler olduğunu beyanı. İkinci bab, kendisine davet ulaşmamış, fetret ehline azap olmayacağını ifade eden hat-ı kerimeler. Oho, doksan yediden yüz on beşe kadar ayet saymışım. Ee, üçüncü bab, fetret ehline azap olunmayacağını hadis-i şerifler. Ondan sonra dördüncü bak. fetret eline azap olmayacağını ulemanın görüşleri. fetret eli üç kısımdır. fetret elinden cennetlik olanlar var. E, Kusibli Saadeler, Zehri bin Hamlülüfe'liler. Onlar hakkında hadis-i şerifler var. Raka bin falan hadis-i şerifler. Tübbe hakkında hadis-i şerifler. fetret elinden cehennemlik olanlar var. E nasıl yani? ayet hadis gelmemiş adama nasıl cehennemlik oluyor? Oluyor. E, peygamber de gelmiyor. E, cehennemlik olmaz dedin sen şimdi falan. Kardeşim 130. sayfa E, 133'ten 136'ya kadar bunu anlatıyor. Niye cehennemlik olmuş? Biraz merakınız varsa okuyun yani. Şimdi her şeyi de kitap okumuyorsunuz yani. Adam hiç peygamber kitap işe gelmemiş ama adam cehennemlik olmuş. E, bu, buna özel ne olmuş? Buna özel bir durum var. Neden özel olmuş acaba? E merak ediyorsun oku yani. Efendim 130'dan 136'ya kadar. Resulullah anne babası fetret elinden. O ayrı bir şey. 5. bab. Mekke'li bir pe peygamber gönderilmediği için anne babası fetret ender. İkinci fasıl anne babası Necat ehli olduğu en büyük delil fetret ender olması. E bu Hanifeye göre de burası sizi bak. Maturidilerin ana babası bu Hanife radıyallahu. Resulullah Efendimiz'in anne babası fetret ender münasebetiyle kurtulmuş imam diyamamazım göre. Resulullah'ın anne babasına azapta olduğuna delalet eden hadisler var. Bu hadislere ne diyeceksin? Ya merak ediyorsan o hadisten nasıl eskidilmiş ya kim etmiş? 152'den 165'e kadar. Yani demek istiyorum sırf şu konu ya bu koca kitap 400 sayfa içerik var. Sırf şurada ee, ne diyeyim size kendisine davet tebliğ ulaşmamış meselesinin anladın mı sen? 3. bölüm 91. sayfeden başlıyor 165'e kadar. Yani ne dedim sana? 70-80 ise müstakil Risale olur ya. Müstakil Risale olur. Sırf bu fetret ile ilgili konular meselesi. Tabii anne babasıyla sallallahu aleyhi ve sellem e, irtibatlı meselesi. Bu ilimler detaylı. Bütün kaynaklar burada yazılmış. Şimdi Ekmelüddin el-Hanefi Hazretleri İmam Ebu Hanim vas vasiyetini İmam Azam Efendimizin vasiyeti var onu da okuyacağım size. ehl Sünnet itikadının ana kaynaklarından. Vasiyetül İmam Ebu Hanife. Ekmelüttin Hanefi Hazretleri de e, bu herhalde Baberti olacak. Ekmel, baberti olacak. Onu işaretmiş. Bunu e, Ubedlu Hocamız dinliyorsa bununla ilgilensin. Burada mahdut demiş ama bizde var herhalde o. Yoksa da onu bir temin edelim. Maktutsa da. Şerh-ı Vasıyetil-i Mavi Hanife, Ekmelüttün Hanefi. Bir vardı. Hüseyin Avni Hoca bana böyle kitaplar bulmuştu evvelce. Gönderiyor. Onu da, onu da çok böyle şeyleri buluyor o. Anladın mı sen? Burada ne demiş? Maturidi eshabımız dediler ki akıl bazı şeylerin güzelliğini, çirkinliğini anlar. İmanın vacip olduğunu, nimetlere şükretmek gerekli olduğunu anlar. Ama akıl burada anlamanın aleti ve sebebidir. Bunu vacip kılan Allah'tır. Akıl vasıtasıyla yapıyor bunu. Burada sonra da biraz ileri gitmiş birkaç bir hatır sonra buyurmuş ki. Şimdi burada İmam-ı Azam Ebu Hanife olsun işte Bukhara Meşayhı da bunu söylüyor. Aklı olana yaratıcısının var olduğunu ve bütün iyiliklerin ondan geldiğini ve bu nimetlere şükretmenin gerekli olduğunu ama şükrü nasıl yapacak? Onu bilemez ayet hadis yok. Ama bir şükür, teşekkür etmek lazım, şükür etmek lazım. Bunun bana iyiliği var, beni yaratmış bu zat. Kimse yani Allah ismini bilmese bile, duymazmış olsa bile. Bu vacip, bunu böyle bulması vacip dediler ama diyor. O da bunu bulursa sevap kazanır. Hani biz nasıl iman ettik, efendim imanımızdan sevabımız, ecir alıyoruz ya. cennete girme vaadini iman iman ameli salih'e bağlamış. E ameli salih şerat gelmeden, tebliğ gelmeden bilmezsin hangi amel salih. Ama iman diyorsun. Ama burada bir adam sadece aklıyla Allah'ı bulduysa bundan sevap alır. Veya akıllı adam çok zeki adam ama ayet hadis kitap peygamber gelmemiş, görmemiş onun içinde Allah var, beni yaratan bir zat var diye bir düşünmemiş. Böyle bir şey aklından geçmemiş. Yani böyle bir şey tespit yapamamış aklı. Aklı var ama Bu da günahkör olur anlamında değil diyor. O zaman eşarilere döndü. Zaten maturidi eşari arasında yani buradaki vücuttan maksat İmam-ı Azam aklıyla yaratanı bulması vaciptir derken vacibin hani vitri vacip gibi farz gibi yaparsa sevap alır yapmazsa günah kazanır ceza alır ateşe girer demek istememiş. Çünkü Bukhara Meşayi'nde bunu böyle beyan ediyor. İbni Umam da beyan ediyor bunu. Tehrir-ül Kelam'da müşahiret şerrinde falan eee İşte Ekmelüttün Hanefi de bunu beyan etmiş. Dolayısıyla çünkü diyor bu sevap ve azap işi ancak sema ile nakli ile anlaşılabilecek bir şey. Ayet, hadis gelecek de peygamber gönderecek de o zaman anlayacak. Burada İmam-ı Azam'ın maksadı ne? Uygun olan budur. Bu gereklidir. Madem aklın var kafan çalışıyor bir kendine bak. Karına bak kızına bak çoluna çocuğuna bak Allah'ın yağdırdı ya, bugün ne yağmurlar yağdırdı bir yağmura bak bir buluta bak ne bileyim ben bir yediğine bak içtiğine bak gelene gidene bak bunları bir yaratan var herhalde ya ha bu bunu böyle yapması gerekir yani yaratıcıyı bu şekil bulması gerekir bu gereklilikte bir tercih bir e, yani uygunluk evla olma manası vardır. Bu tabii ki bir medih kazandırır, bir övgü kazandırır. E tabii ki bunu da aklı olup da bunu da bilmemek, düşünmemek. Bu da bir düşüncesizlik. Bir nevi zem, kınama, tenkit eder tabii yani. Bu kadar aklın var, her şeyi anlıyorsun. Bu kadar iyilik kimden geliyor? Üzmünüye bağını sorma yapıyorsun yani. Bu da tabii sorumsuzluk. E bu tamam. E dolayısıyla... Aa, bak ben bunu görmeden söyledim elhamdülillah. Allah beni isabet ettirir çoğu şeyde melekem Allah'ınza var. Bunu hakikaten görmemişim. İşte Ekmelettin Hanefi söylüyor bunu. İmam-ı Azam'ın vasiyetini şer eden Maturidi alimi. Ne diyor? Feale aza la hilafet fi Ben de bunu laf arasında söyledim. O zaman eşari ile aramızda bu meselede de ihtilaf kalmadı. Zaten Maturidi eşari 16-17 mesele var ama nizah lafzidir. Yani tartışmalar sözde kalıyor. Çünkü neden? Ha şimdi burada bir tartışma var. Ehli sünnet arasında zannetiyorsun. Nedir o? Eşariler demiş ki aklı da olsa bir adamın yaratanını ayet hadis duymadıkça, peygamber hiçbir şey bilmedikçe beni yaratan var diye bilmesi, tanıma yani inanması farz değil demiş. Vacip değil demiş. Ak aklı var ama yetmez demiş. Nakil lazım demiş. Maturide Ebu Hanife'den rivayet olunmuş ki yaratanını bilmemesi hakkında mazur tutulamaz Efendi bunu bilmesi vacip demiş. Ama ha, fıkıhta zaten tamam. Abdest namazı onu kimse söylemiyor vacip diye. Onda ittifak var. Ama Buhara meşahhi İbnül Humam o da onlardan nakil yapıyor. İşte İmam Kemalüddin Hanefi e bütün bunlarda ne demişler sonra? İmam-ı Azam'ın da buradan kastı ve Maturidi'de gö makbul görüş, tercih edilen görüş esahul akval budur. ben Allah'tan bu efendimizin anne babası dedim bu konuyu çok işlemiştim de şimdi biraz ezberden konuşabiliyorum yani yoksa vakit bulup kitaba da bakamadım şu anda inceleyemedim. Ama bu konuda yakında yazdığım için e, malumatım var. Onlar da diyorlar ki buradaki uygundur, metih kazanır. Değilse kınanır. Yani bu ak akıllı bir insanın Efendim akıllı bir insana yakışmaz. Bir yaratan olduğunu düşünmemesi. Yakışmaz falan. Bu manada. E dolayısıyla işi nereye bağlandı şimdi o zaman? Neticede bir insana davet ve tebliğ ulaşmamış. ayet hadis hiçbir şey duymamış. Bu adam dünyanın en akıllı adamı da olsa. Hiç beni bir yaratan var, yaşatan var, bu nimetleri gönderen var. Gibi bir düşünceye sahip olmadan, böyle bir itikat, böyle bir inanç, böyle bir fikre e, kani olmadan... Yaşamış ölmüş olsa azaba düşer mi düşmez. Şimdi maturide de eşaride de bu nakle tabidir. Maturide de e, en sahih olan kavle göre. Eşaride kesin söz bu. Maturide en sayı olan kavle göre e, ahiret mesuliyeti azap ve cehenneme düşme tehlikesi ancak sem'a nakle davet ve tebliğin ulaşmasına bağlıdır. O zaman ikisi birleşti işte. Neticede cehenneme düşmüyor. Zaten at-ı yok mu İsra suresinde? Bütün mesele dönüyor dolaşıyor buraya geliyor. Ve ma kunna hatta nebe'ese rasula. Biz rasul ve elçi gönderinceye kadar azap ediciler olmadık. Rasul gelmene azap ediyor diyor. Kur'an'da ayet varken tartışmaya zaten son noktayı e, bu burada koymuş oluyor. Şimdi biz burada konuştuk. Şimdi de önümüzdeki ders çarşamba akşam saat 8.30'da inşallah ben de biraz daha e, dikkatli çalışacağım. Nerede kaldığımızda. Şu birkaç haftalar ara girince biraz böyle oldu ama elhamdülillah güzel ilim hasıl oldu. E, Muhammedur Resulullah bahsine geçiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili konular itikat derslerimize böylece devam edeceğiz. Allah Teala istifade nasip eylesin. Amin. Arkadaşlar bak Necatül Valide'nin kitabını tekrardan söylüyorum. Allah hepinizden razı olsun. Aylarca, bundan evvel yıllarca hazırlık edildi. Sonra canım çıktı, kaç aydır uğraşıldı. Bu kitap Atak Efendimiz'in anne babasına hast edilmiş. Ne ilimler, itikat, kelamlar yazılmış. Yapmayın, etmeyin, gitmeyin. Kitap basamayacak hale geldik. Yani 5000 bin kitap basılıyor. Eskiden elli bin, 100 bin giden kitap. 5000 bin kitap basılıyor. Yani nasıl bu ümmet, bu millet 10 lira, 20 lira, sıkaraya, şuna buna verirken nasıl böyle bir ilimlere, hadden alıştığına Yani cimrilik ediyor, hayırsızlık ediyor diyeyim yani. Ya kardeşim hayır yapın ya. Medreselere dağıtın, talep edin, millete okusun, okutsun. Ehli Sünnet itikadı Bu kitap anne babasının kurtuluşundan ziyade itikat noktasında çok ilim ihtiva ediyor. Onun için Allah rızasını okuyalım, okutalım, dağıtalım. Yani bizim de şevkimizi kırmayın. Yani biz kadar çalışıyoruz ediyoruz. E kitap satılmayınca adam da basmayacağım diyecek yarın. Ne yapacağım? E, basmayacağım diyecek yani. Dolayısıyla bunlar kalıcı eserlerdir. Ne olur. Beni de şevklendirin. Allah hepinizden razı olsun. Bu kitap yani matbaalarda, şeylerde, depolarda kalmasın. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem anne babasına mahcup olmayalım. yani. Okuyalım, okutalım. İlimsiz ne oluruz kardeşim ya. Fetvet ev devriminden beter oluruz. Ondan sonra nasıl olsa azap yokmuş. Ne, ne azap yokmuş? Azap yok ama İmam-ı Rabbani ne diyor? Cennete gitmek de yok diyor. Niye? E cennete girmek de iman ameliyesi haline bağlamıştır. O zaman diyor toprak olur hayvanlar gibi. ya toprak olayım boş ver. Ya kardeşim cennete gidip ebedi nimetlere ulaşmak varken fetreteli gibi bu kadar ilim döneminde cahil kalıp da toprak olmaya e, razım olacaksın yani. Böyle bir şey olabilir mi? İslam'ın nuru parlamış bu kadar ayet hadis ortada el fetüllü beyanları yani sizlere e, elinizin altında şu ya şu elinizin altında ya bu kitap okunmaz mı ya? Allah Allah. Ben bir gecede kaç kitap bitiriyorum bazen ya. Dün elmirat e, imam İmam Usul değil. E, İsmail Hakkı Bursefi Hazretleri'nin e, Mirat kitabını bitirdim. İki gecede bitirdim ya. Kaç yüz sayfa bir de not alarak. Kaç yüz sayfa kitap bir de satırları çok. Bütün sayfeleri notlarla doldurarak her gece dünya kadar efendim e, kitap çalışıyoruz ya siz ne yapıyorsunuz? Arkadaş bu değil ya. Nereye götürdü onu? Şurada. Siz de dediniz ki koca kitap dedi. Ha? Koca kitap dedim. Sana mu dedim. Sayfasına da bakayım da. söyleyeyim 525 sayfa. Ha. Bizimkiler de zoomlamayı bilmez ki. Göstersin size. Ha? Bütün bunlar el notları. Bir gecelik. Ya ben her gece bu kadar kitaplarla işte boynum Kırıldı bak boyunluk aldım bilmem ne aldım. Kafama yiyecek halim kalmadı. Şurada kitaba bakarken boynuma ağrıyor ya. Ben ilme doymuyorum. Siz niye doyuyorsunuz ya? Rabbimiz ne ilme. Ey Rabbim ilmimi artır de diyor Habibim diyor ya. Malımı artır diye bir dua öğretmiyor. Mülkümü artır, çocuğumu artır, eşimi artır. Böyle bir dua yok Kur'an'da sünnette. Ey Rabbim ilmimi artır de diyor Habibim diyor. İlme doyma diyor ya Kur'an. Ya siz niye okumuyorsunuz, okutmuyorsunuz kardeşim ya? Ya ben çok üzülüyorum. Vallahi beni seven, dinleyenler adına çok üzülüyorum. Sohbeti dinliyorsunuz maşallah. Ama okumuyorsunuz abi ya. Ben burada bir saatte ne anlatabilirim ya? Yüzlerce kitap karıştırıp bir şey yazıyoruz. Bunların binde birini bile ben sohbetlere o, o şey demeden, nakledemeden ölüp gideceğim yani. Ama kitap öyle değil, kitapla kalacak. Allah hepinizden razı olsun. Necatül Validen kitap size emanet. Hepiniz her tarafa tebliğ edin. Allah hepinizden razı olsun. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Resulullah şefaatçiniz olsun. Anne babası şefaatçiniz olsun. Ehli bey sizden hoşnut ve razı olsun. Amin diyen dilleriniz ne aracığımdan azad olsun. Amin ve sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Teslim herkese.